Mahi albümleri yeni çıktı. Hakan dedeler ve Erdal yapıcı bizlerle birlikte hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk teşekkür ederiz Merhaba. geldiğiniz için. Biz teşekkür, teşekkür ederiz. Ee, Mahi çıktı ee, tam burada ve vokalde Hakan dedeler, Oğursazında Erdal yapıcı ee, bir parçada da İrfan Seyhan Kemençesi'yle konuk evet. oluyor. Evet. Ee, insana gerçekten iç rahatlığı veren ...bir albüm olmuş, Ellerinize, gönlünüze çok sağlık. teşekkürler. Sağ ee, bu ortaklık nasıl başladı? Aslında biz Erdal'la... ...bunun öncesinde konserler verdik. Çalmaya başladık. Benim şöyle bir düşüncem vardı. Tambura Oğur Sazı'nın çok yakıştığını... ...düşünüyordum. Ve sürekli böyle bir istek vardı bende. Yani Tambur ve Oğur Sazı'nın olduğu bir proje... ...yapmamız gerekiyor diye. Sonra bir gün... Erdal'ı aradım. Dedim ki böyle bir şey yapsak nasıl olur? Yani yapabilir miyiz dedim. Evet. O da sağ olsun olumlu bir dönüş yaptı bana. Öyle olunca da bu projeye başlamış olduk. Konserler yaparak. Hı hı. Hatta televizyon programına bile katılmıştık albüm öncesinde. Sonra da böyle bir albüm ortaya çıktı. Aslında doğaçlama bir süreç bizim için. Yani doğaçlama hı hı. olarak çıktı. En başından beri bir doğaçlama değil mi? Erdal. Aynen aynen öyle. Yani Tamburun Tınısı benim de e, aslında aklımda sürekli e, oğursazıyla... ...buluşturmam gereken bir tını diye e, düşünüyordum. E, yani Tambur ve Oğursa'da zaten kafamda okeydi. Sonrasında Hakan'la da sağ olsun anlaşınca böyle güzel bir proje çıktı diye düşünüyorum. Ne kadar güzel. Aslında sahnede çıkan projelerinde e, acayip bir organikliği oluyor. Hani albüm stüdyoya girerek başlamaktan e, ziyade. Aynen. Aslında aynı e, performansı e, CD'de e, bu kayıtta yansıtmaya e, çalıştık. E, çünkü hepsini Hücum Kayıt'ta çaldık. Yani olabildiğince hmm. e, içimizdeki, aklımızdaki duymak istediğimiz sıcaklığı yansıtmak istedik. Zaten hmm. baştan sona albüm yani bir muhabbetin sanki belgeler evet, evet. gibi tınlıyor. Aynen. Onu vermeye çalıştık. Yani onu hissettiysen dostum... <gülüyor> Güzel, teşekkürler. Doğaçlama bir süreç. Aslında bütün süreç doğaçlama gelişti. Hı hı. Ve bundan haz alıyoruz. Hayatta bir doğaçlama zaten. Müziğinde doğaçlama olması güzel Aynen. bir şey. Aynı, yani... En güzeli. Ee, zaten hem Tambur hakkında hem Oğur Sazı hakkında teker teker konuşacağız. Hı hı. Ee, repertuarı nasıl ve neye göre seçtiniz? Aslında hani doğaçlama dedim. Doğaçlama temelli. Dört tane eser doğaçlama. İki tane bizim... Tambur ve Oğur muhabbeti şeklinde gerçekleşen iki eser var. Bunlar tamamen o anın kaydedilmesi yani o an ne hissettiysek onu kaydettik ve onlar eser olarak hı hı. döndü bize. Bunun yanı sırada işte bir tane solo oğur doğaçlama var bir de tambur taksimi var. Geri kalan dört eser de Anadolu türküsü bu hı şekilde hı. oluşuyor. Ya böyle bir süreç diyelim. Ahmet. Yani türküleri nasıl seçtiniz? Aslında onu, onu merak ediyorum. Türküleri nasıl seçtik biliyor musun? Deli Bulut'u o gün tavsiye etti bana. Albüm kaydedilirken şey Özgür. Hı hı. Bak size çok yakışır söyler misiniz <gülüyor> falan dedi. <gülüyor> Baktık o gün içerisinde ben öğrendim türküyü. Bana koçluk yaptı tabii Karadeniz türküsü. Hı hı. Onun yönlendirmesiyle Karadeniz aksanıyla ben onu okumaya çalıştım. Çok da hoşumuza gitti ve yer almasını istedik. İrfan Seyhan'da Karadeniz kemençesiyle bize katkıda bulundu. Yöresel bir tavırla hı hı. kemençe çaldı ve çok içimizdesinde Çok keyif aldık. Ee, bu arada Özgür Babacan hem e, Home Studios'unda evet. kaydı alan, Mixi mastering yapan... Evet, evet. Sağolsun. E, Özgür ya, Babacan. Özgür. Buradan selam yollayalım. Selam var kendisine. İsterseniz bir... E, biraz müzik dinleyelim böyle Tabii. aşina olmayan dinleyicimiz de biraz böyle bir Tabii ki. içine girsin sonra muhabbetimize devam ederim ne çalalım mahi çalalım tamam mahi çalalım ...Mahi albümle ismini veren e, parçayla başladık. Evet. Veya albümün evet. ismini alan parçayla Aynen. başladık. Aynen. E, Hakan Dedeler ve Erdal Yapıcı ile birlikteyiz. E, biraz doğaçlamalardan bahsedelim. Evet. E, gerçekten bu albüm e, Türkülerin arasına serpiştirilmiş bir şekilde... ...zaten e, bir doğaçlamayla başlıyor yine isim verdiğiniz. Evet. Müşterek doğaçlamalar var. Bir de... E, Oğur doğaçlama var. Uçak tambur taksim var. Bir küçük doğaçlama ile taksim arasındaki farkı anlatabilir misiniz? Ya aslında şöyle söyleyeyim. Yani ikisi de aynı şeyler. Hı hı. diye düşünüyorum ben. Ya taksim Türk müziğindeki verilmiş ismi. Doğaçlamada da bir daha evrensel bir süreç, improvise, improvisationdan gelen bir şey. Şimdi tambur tabii Türk müziğine ait bir enstrüman olduğu için ve gelenekte de taksim anlayışı, hı hı. hukuku bulduğu için ben albümde ifade ederken tambur taksimi olarak ifade ettim. Tabii uşak bir taksim yapmaya çalıştım. Türk müziğinin en belirgin makamlarından birisi. Özellikle segah sesi ve kayan bir ses var aslında, yerinde durmayan bir ses var. Hı hı. Ve o ses uşak makamın oluşmasında önemli bir rolü var. Öyle diyebiliriz. İşte sazın kendi yapısını böylelikle anlatmaya çalıştık. Tabii Oğur sazına gelince o da on telli bir saz. Hı hı. Bizim telimiz biraz düşük. Evet. <gülüyor> biraz <o> Oğur <gülüyor> sazından aynen, aynen bahsedelim. Erdal zaten. atalım topu. Atalım. Evet. Yani, Oğur sazı zaten hı. adından da bildiğiniz gibi Erkan Oğur'un Erkan abinin bir e... ...ürettiği bir saz... ...geliştirdiği... ...daha çok altı telli modelini e, çalıyor kendisi... E, ...bendeki 10 telli hali... ...on telli oğur ...ya oğur aslında... ...biraz deneysel bir saz... E, ...standart bir akort sistemi yok... E, ...bu... ...hem dezavantaj hem de avantaj... ...olarak nitelendirilebilir... ...bana kalırsa büyük bir e, avantaj... <gülüyor> ...çünkü... Duym ...duymak istediğiniz... E, duruma göre, sese göre, e, makama göre e, akor sistemini değiştirebiliyorsunuz. E, Boş seslerin harmonisini daha rahat duyabilmek için de e, bu akor değişiklikleri duyum olarak e, çok büyük bir e, etki yaratıyor. E, teknik yapısı e, itibariyle dua aşamaya da çok müsait bir ses. Yani tüm albüm için şunu söyleyebilirim, eminim Hakan da bana katılıyordur. Almış şimdi çalsak aynı parçaları... ...bambaşka bir albüm çıkacak. Hı -hı. E, beş dakika evet. sonra çalsak daha başka bir şey çıkacak. <gülüyor> yani avantajı derken aslında e, bunu kastediyordum. O an içinizden gelenleri e, çok iyi yansıtan enstrümanlar. Tam burada öyle, Oğur da öyle. Da öyle. E, aslında bunun avantajını e, biraz da belki kullandık albümde. E, bu yüzden de biraz... E, e, ...hücum kayıt olarak e, kaydettik. Hı -hı. Çünkü planlı bir şey olsa aslında olamayacaktı <gülüyor> yani en azından bizim e, içimizden gelenleri e, planlı bir şekilde yansıtmayacağımız bir durum olacaktı hı hı. o yüzden de e, hücum kayıt e, yolu bizim için daha sıcak ve doğruydu aslında oruçtasında ben şunu duyuyorum yani bir Anadolu duyuyorum ve Anadolu'nun bir armonik yapısının yansıttığını düşünüyorum oruçtasının bilmiyorum hı hı. siz de katılıyor musunuz evet evet yani zaten hı hı. albümde e, albümün kendi has bir armonik kimliği hı hı. var yani hı hı. Ee, hani bu halk müziği zaten armonik şekilde yapılıyor bir sürü şekillerde bir sürü evet. da aslında hı hı. ama burada evet, tam da öyle hani batı müziğinde parmakla gösterebileceğimiz dereceler gibi değil de ee, onların bazen bazen hissettirse de daha akışkan aslında daha birbirinin içine ...geçen Aynen. bir anlaşılıyor. Avantajların olan... Tabii, tabii Avantajlarından bir tanesi de bu. Ya Aslında e, akor gibi duyuluyor. Aslında akor değil. Salkım akor diyebileceğimiz... E, ...sıralı seslerin e, çalınması gibi e, düşünelim. Ama e, her ses ayrı ayrı tınlamaya devam ettiği için... E, ...arkadan muazzam bir e, armoni eşlik ediyor. Aslında ee, arpej daha çok yapıyorsun değil mi? Tabii tabii. Arpej daha, daha, daha çok e, kullanılıyor bu sazda. Yani dediğim gibi... E, aynı notaları e, tek tel üzerinde herhangi bir enstrümanda çalsanız e, sıradan bir e, sıradan bir e, çıkış olacak ortaya ama ouz çaldığımızda e, her ses tınlamaya devam ettiği için hı hı. ayrı ayrı e, çok başka bir e, hissiyat e, veriyor. Yani zaten ouz sazını dinlediğimizde ...bağlamaya da benziyor. Lut'a da benziyor. Harpsikort'a da benziyor. Aynen barok Arpa da ben. Evet evet barok, barok Aslında ben 10 e, telli e, olmasını istemememin sebeplerinden bir tanesi buydu. Yani 3 e, telli halini çaldığımdan beri bah çalmak istedim ben bu sazla. Hı hı. E, sonra e, sadece 10 telli halinin, en az 10 telli halinin e, bu teknikle bah çalmaya... ...yani barok dönem çalmaya, klasik eserleri çalmaya müsait olduğunu fark ettim. Yani... Ve öyle düzenlemeler var ki... ...yani sanki e, bah e, o eseri... <gülüyor> ...10 telli... ...oğursazı e, için <gülüyor> beslenmiş gibi hissediyorum. Yani bununla da ilgili bir çalışma yap yapmayı... ...istiyorum da. Yani demek istediğim... ...aslında şu... E, ...Türk müziği çaldığınızda Türk müziği tınlıyor... ...Batı müziği çaldığınızda Batı müziği tınlıyor. Yani e, o... ...Geniş Yelpazesi çok büyük bir keyif. Evet yani... ...zaten... şey de çok acayip, normalde... E, ...mesela gitar veya bağlamayı düşündüğümüzde biraz da dinleyiciyi aslında açıklamak için söylüyorum. Böyle hı hı. E, akor e, basmak için aslında elinizin altında çok güzel dizilimler var fakat oğursasının şeyi biraz daha ardışık şeyleri birlikte tınlatabiliyorsunuz Aynen. notaları. Bir seyri aslında. Aynen. Evet, birlikte evet. tınlatabiliyorsunuz. Aynen çok öyle. acayip. Aynen öyle. O da hem akor gibi duyuluyor hem akor değilmiş gibi duyuluyor. Evet. Eee Tam da bu arada yani düşününce işte Türk müziği Enstrümanı dedik zaten uçark taksimle evet, biraz daha evet. seyirsel <gülüyor> e, kimliği Özellikle biraz daha ki evet. e, ortaya çıkıyor. E, halk müziklerini yorumlarken nasıl bir yaklaşımda bulundunuz? Hani ya Anadolu'nun bazı kısımlarında var aslında bu e, tamburun halk müziğinin içinde olması. Aslında şöyle ben Kahramanmaraş Elbistan bir <gülüyor> insanım. Mesela Malatya'da hemen benim bir saat uzağımda... Malatyalı Fahri Kayhan yıllarca işte tambur çalarak türküler söylemiş. Hı hı. Ben onu çok uzun zaman sonra tanıdım. Ayrı bir konu yani üniversitede tanıdım. Aslında şu olay yani ben Anadolu kökenli bir insan olarak zaten türkülerin içinde doğan birisiyim. Ve türkülere sevdalı bir insanım. Bu sevdamla tambur sevdasını birleştirince böyle bir şey çıktı ortaya aslında. Yani kendimi tambur çalarak türkü söylerken buldum. Öyle diyebilirim yani. <gülüyor> Bu da hani iki sevdanın bir araya gelmesi diyebiliriz. Yani ne kadar güzel. Öyle bir sentez oluştu yani. O zaten yani şey... Mesela tambur çalan yoktur bizim oralarda. <gülüyor> Ama işte ben heves edince böyle <gülüyor> türkileri çalıp okumaya. E, e, ne yok. kadar güzel. Galiba <gülüyor> şeyde e, yani birkaç tane şehir var galiba çok örneğin olduğu. Antep diyesim isim geliyor. Tam... Aslında nasıl desem sana Siz... <gülüyor> e, yani Anadolu'da bu tarz yaklaşımlar var. Mesela Urfa'da kanunu görebilirsin. Yani Kerkük'de kanunu görebilirsin. Hı hı. Yani bu halk müziğinde, bu folklor'da kanun, cümbüş hı hı. kullanılmış bunlar. Yani Sivas'ın bir ilçesine gidiyorsun, bakıyorsun her evin duvarında cümbüş var. Hı hı. Mi? Nasıl bir etkileşim? Yani aslında Türkiye, Anadolu çok farklı bir yer. Yani her an bir sürprizle karşılaşma imkanımız yüksek yani. Öyle söyleyeyim. Açık maknazım sürprizleri. Yani Tambur'dan da konuştuk, ortasından Sazı'ndan da konuştuk. Ee, i̇kisinin de böyle armonikleri zaten çok güzel birbirine şey yapıyor. Ee, hani hem çok şeyli... Bütünlüyor oradan. değil mi? Birbirine karışıyor aslında. Evet yani o bütün <gülüyor> albüm dinlerken ki sanki o denizi hatırlatan veya bir, bir rahatlığı hatırlatan şey... De, az önce konuştuk ya normalde işte telli ve yaylı evet, evet. birbirine bir yakıştırılır aslında veya işte farklı ailelerden enstrümanlar. Aynen. Burada baya üstüne gidip inat edip sanki böyle <gülüyor> e, çok daha başka bir yere gitmiş. Meditatif bir etkisi var değil mi? Hı -hı. Yani meditasyon. bir ee, Bir parça daha dinleyelim isterseniz bu sefer bir türkü dinleyelim. Peki dinleyelim. Ee, Python geldi olur mu? Nasıl arzu ederseniz. Tamam tabii, Python olur. geldi dinleyelim. Python geldi dinledik. Mahi albümünden. Hakan Dedeler ve Erdal Yapıcı bizlerle birlikte stüdyoda. Ee, biraz bahsettik açalım isterseniz. Hücum kaydettik dediniz. Ee, şöyle hemen teknik terminolojiyi dinleyicimize de anlatmak için. Yani ikiniz birlikte girdiniz ve beraber çaldınız aslında. Evet, ve e, yani yine bu dünyayla aşina olmayanlar için söylüyorum. Çok nadir bir şey bu günümüzün e, prodüksiyon dünyasında. Yani özellikle ya, halk müziğinde bile yani işte geldiğimiz yer bir arşiv işte alan kaydıysa birinin işte gidip evinde kaydediyoruz. Ne yani kendine göre bir iç ritmi var. Hani notaya dökemeyeceğiniz kadar aslında ince evet. çeşitlemeleri var. İşte evindeki başka sesler var. Arkada aslında böyle doğal bir ortamdan e, gidiyoruz Biz genelde çok e, notayla belirleyebileceğimiz kadar aslında düz ve kusursuz bir şekilde, kusursuz olana kadar stüdyoda aslında bu müzikleri yoruyoruz. Çok doğru. E, fakat e, sizler girip hani bir stüdyoda aslında burada bugün mesela sazlığınız olsaydı gibi çalacağımız gibi, gibi kaydettik albümü. Bugün nasıl burada hani muhabbetimizi kaydediyorsak albüm de aynı o şekilde yani. Girdik. Müzikal muhabbetimizi kaydetmiş olduk. Yani konserlerle de birebir aynı şekilde olan bir süreçti bizim için. Kaydı yapmak aslında. Tabii daha keyifli ve ruhu daha e, iyi yansıttığımızı düşünüyorum. Bu anlamda yani bir kanal kayıt yapmaktansa yani yıllarca kanal kayıt üzerinde çalışıp işte olmadı bir daha çalayım olmadı bir daha çalayım demektense bir kere çalıp ...günahıyla, sevabıyla, yani hatasıyla... ...kusuruyla çalmak... ...bence ruhu daha iyi yansıttığını düşünüyorum ben. Aynen öyle. Ee, yani sizler de bilirsiniz ki... E, ...bir albüm kaydetmek... E, ...albüm süresi 50-60 dakikadır belki ama... ...çoğu zaman... E, ...ayları belki yılları bulduğu zamanlar bile oluyor. E, ya biz aslında şöyle düşündük. Cidden hiçbir kaygı yaşamadan buna ticari kaygılar da dahil, teknik enstrümanla ilgili kaygılar da, vokalle ilgili kaygılar da dahil hiçbir kaygı yaşamadan bunu yansıtılım istedik. Aynen. O yüzden kayıtta klik bile kullanmadık. Aynen. O kadar sade içten olsun istedik. Hatta iyi dinleyicilerimiz arada normalde belki normal bümlerde gelmemesi gereken sesler de duyabiliyorum. Biz özellikle onları bile hiç e, düzeltme ihtiyacı hissetmedik. E, o çünkü daha sıcak. Yani her çaldığımızda durum e, değişiyor, değişiyor, değişiyor. Yani bir halime bakıyorsunuz e, yüzlerce kanal kayıt var. E, sonra işte e, o bir hale getiriliyor falan. Bizimkinde e, iki vokalli e, eserlerde e, üç e, kanal kayıt var. Yani yüz kanallık Yansıtacağımızı aslında 3 kanalla Daha iyi yansıtacağımızı düşündük ee, Daha az daha öz e, Hiç teknik bir kaygıya girmeden Yani uğraşsak e, teknik olarak Belki daha farklı bir şeyler çıkardı ama Bu kadar sıcak olmazdı diye düşünüyoruz Aslında klik olmadan dedi ya zamandan bağımsız Bir süreci Hı -hı. biz orada Aynen aynen, çalıştık. aynen Bir yandan o da e, baya bir nokta Aslında ritim enstrümanının Olmaması Yani e, O baya iç ritminizi daha güzel e, yansıtmanıza gerçekten bizi pas sınır, vermiş. Sınırlandıran bir şey yok. Daha hı hı. açık bir süreç var, daha açık bir yol var aslında. Yani artık adamımız nereye giderse tabi tabi oraya gidiyoruz. Aynen. Ee... Yani ço çoğu eserde şöyle bir durum vardı. Ee, ben o an başka bir şey çalsam e, kayıtta başka bir şey olacaktı çünkü Hakan başka bir yere götürecekti. Yani cidden hiçbir kısmını planlamadık. Hı hı hı. Biraz daha aslında anı. Yani kendi yaşadığınız anın üstüne... Gerçekten öyleydi. E, veya o anı yansıtan şey aslında... Belgeleyen neredeyse. Aynen aynen. aynen. Ne güzel. E, Erdal bir yandan... Gitar yapıyorsun. Evet. Lütiyeliğin var. Onun hakkında konuşmak istiyorum biraz. E, çok acayip bir şey. Çağ, yani Bir yandan icracısını çalıyorsun zaten. Bir yandan da sanki... İnsanın kendi iç organlarını bilmesi gibi, tanıması gibi e, nasıl bir durum, yani nasıl etkiliyor senin e, müziğe yaklaşımını? Yani e, kesinlikle başka çok farklı e, olumlu bir bakış açısı sunduğunu söyleyebilirim. Enstrüman yapıyor olmak, yani o sesi çıkarttığınız enstrümanın e, yapımıyla ilgilenmek, her şeyini baştan yapmak ve bittikten sonra onunla e, müzik yapıyor olmak zaten e, çok başka bir duygusal durum. Hı hı. E, ben bu işin eğitimini almamıştım e, yapımla ilgili. E, o yüzden e, yoğun bir araştırma sürecinden sonra yapıma başladım. E, araştırdım, öğrendim. Sonra her şeyi e, tamamen e, unutup... Aynen ne yaptığımız gibi e, o an e, ne yaparsam bu işi e, daha iyi hale getirimi düşünüp e, gitarlar yapmaya çalıştım. Zaten umarım bir gün e, inceleme fırsatımız olur. E, çok farklı kapak sistemleri denedim. Çok farklı balkon sistemleri hatta balkon sistemlerinin olmadığı sistemler. E, bunu da e, hiçbir ticari kaygı gütmeden e, Hı -hı. yaptım. O zaman da e, zaten cidden e, farklı şeyler çıkıyor. Evet. ...değişik bir... E, ...yol oldu... E, ...benim için... ...aslında hep aklımda vardı... ...bu yolda olmak ama... E, ...anca bir 5-6 yıldır... E, ...yapmaya başladım... ...şu an hala işte... ...devam ediyorum... ...ağaçların peşinde koşmak... ...nasıl bir duygu... ...ağaçları Muazzam. kovalamak... ...muazzam... <gülüyor> ...bazen... E, ...eşim görüyor beni... ...işte birkaç ağacı... ...parmağımla tıklatıp... E, ...tınısını duyuyorum... ...ya da farklı kokuları var... ...onları kokluyorum falan... <gülüyor> Erdal, ne yapıyorsun? <gülüyor> ...cidden yakalandığım <gülüyor> oldu yani... <gülüyor> Ne güzel. Mesela ben Ekrem Özkarpat'ın atölyesinde o klasik kemanca de yapıyormuş bilmiyordum. Sedir ağacını bir kesti abi. Böyle şeyle cihazla. Öyle güzel bir koktu ki böyle. Harika. Evet. İnanılmaz ya. İnanılmaz duygular bunlar. Aslında. Ne güzel. Enstrümanın da güzel kokanı çok güzel olmaz mı? Tabii. tabii. Aynen tabii. öyle. Yani bazı ağaçlar var. Yani çıkamıyorsunuz <gülüyor> <gülüyor> odadan. İyi müziğe götürür. Güzel kokular tabii. değil mi? Aynen. aynen. aynen. Ee, Hakan sen bir yandan 2013 yılından beri çekmece Müzik Akademisi'ni yönetiyorsun. Evet. Ee, aslında konserler organize ediyorsun. Daha önce programlar yapmıştın, sunmuştun var. Evet. Ee, müzisyenlik ve icra bir yana bir müzik girişimcisi diyebiliriz belki de. Yani, Öyleyse ne mutlu. <gülüyor> e, yapısal olarak da işin mutfağındasın. Sen de biraz evet. ondan bahseder misin? Neler yapıyorsun? Tabii tabii. Yani ben aslında müziğin hem e, mutfağındayım, hem sahnedeyim, işte hem eğitim kısmındayım. Aslında çok detaylandı müzik benim için hayatımda. Hı -hı. Ya tabii icra en ön planda. Beni ifade eden bir şey olduğunu düşünüyorum. Ama bunun yanı sıra hayat beni işte bir yeri geliyor bir müzik organizasyonu yapmaya itiyor. Yeri geliyor müzik eğitimciliği yapmaya itiyor. Ya ülkemizde müzik çok şey bir kavram aslında. Yani hani yatırım yapılması gereken bir kavram. Özellikle insanları aydınlatma hususunda çok fazla çalışmamız gerekiyor hı hı. müziğe dair. Boşluk var gibi söylüyorsun. Boşluk yani. var. Mesela 2013 yılında biz Cihat Aşkın'la beraber Müzik Akademisi'ni kurduk Küçükçekmece'de. Burada amacımız küçük çocuklara eğitim vermekti yani 8-16 yaş arasındaki çocuklarla buluşmaktı ve biz 6 sene gibi bir süreç gerçekleşti bu 6 senelik süreçte özel bir eğitim metodu uyguladık yaparak öğrenme modeli diye bir model geliştirdik bu modelde tabi ki sahneye çıkmak icra etmek insanlarla buluşmak temel bir şeydi sürekli öğrencilerin sahne tozunu yutmalarını sağladık aslında ya ...hem sanatçı olarak... ...gelişimlerine katkıda bulunmuş oldular... ...hem de bu süreçte birçoğu... ...çok güzel bölümlere... işte ...liselere, güzel sanatlar liseleri olsun... ...konservatuarlar olsun yerleştiler. Ya bu süreçte... ...50 tane öğrenci konservatuara girmiş. Hı hı. Çok ne güzel. güzel mutluluk. Mesela ben hangi üniversiteye gitsem... ...bir öğrenci karşıma çıkıyor hocam hocam diye, ...nasılsınız falan diye. Çok keyifli bir duygu bu aslında. Güzel bir süreç. Bununla beraber bir sanatçının ailesi nasıl olmalı? Aile de bunu öğreniyor orada. Yani hem çocuğunu sahnede görüyor, girmiş olduğu dersleri görüyor. Yani binlerce insanın aslında aydınlanması, müzikal olarak bir aydınlanma gerçekleşiyor. Bu da bir katkı olduğunu düşünüyorum. İşte böyle durumlar, işte ödüller aldı Müzik Akademisi. Hı hı. Yerel yönetim ödülü almıştı bir tane. Marmara Belediyeler Birliği var. Oradan bir ödül aldı. Bu ödülü önemsiyorum. Niye önemsiyorum? Çünkü o birlikte 180 tane yerel yönetim vardı. Ve bu 180 yerel yönetimin en az 40 tanesi bu modeli alarak uygulamaya başladı. Türkiye'ye yayılan bir süreç oldu. Oh ne güzel. Bu da yani çok mutlu ediyor insanı. Bu anlamda örnek olabilmek çok keyifli bir şey. Çünkü kendi hayatıma baktığımda benim böyle imkanlarım olmadı. Ama günümüzde yaşayan işte arkadaşlarımızın, miniklerin böyle imkanın olması çok keyifli bir şey. Bir de özellikle bir proje var benim yaptım, Ondan da bahsetmek istiyorum Ahmet Müsaaden'le. Yaşasın Müzik diye bir proje yapıyorum ben. Anaokulu çocuklarıyla buluşuyorum. küçük çekmecede, Onlara enstrümanların seslerini dinletiyorum. Tek yaptığım bu. Yani zaten motivasyon süreleri çok düşük olduğu için hı hı. onlara tambur çalıyorum. İşte piyanoya dokunmalarını sağlıyorum. Kemanın sesini duyurmaya çalışıyorum. Müzikal bir farkındalık oluyor. Yaklaşık 6 yıl içinde 30 bin tane çocuğa ulaşmışım. Ve işte yani küçük çekmece bölgesindeki birçok kişi tamburun ne olduğunu biliyor. Hı -hı. 4 yaşından itibaren. Ben tambur kaç yaşında öğrendim? Yani 19 Hı -hı. yaşında falan da öyle söyleyeyim. Ben de öyle. Bir 15 senelik süreç şeyleri var yani. Kazanmış oluyorlar. Ne kadar güzel, çok kıymetli. Onlara şunu diyorum, yani müziği dinlerken diyorum, hani sadece tek bir kanaldan bir ses geliyormuş gibi dinlemeyin. Bakın ben size enstrümanlar çalıyorum ya. Bu enstrümanları çaldığım gibi hangi enstrümanlar var, bu müzikle neler çalıyor, bunu düşünün diyorum. Ya yani en azından müziği iyi dinlemeyi öğrenirlerse, içindeki enstrümanların ne olduğunu bilirlerse, ne mutlu benim için. Vallahi aynen öyle, çok kıymetli gerçekten. Sağlasın. Evet. İyi ki varsınız. <gülüyor> Ee, bir yandan e, geçtiğimiz sene e, Üç Hisar diye bir albüm ha, evet. e, oldu. 2008 yılında. Türkiye'de. Aynen. Ee, bir isterseniz biraz müzik daha dinleyelim. Sonra tabii, devam edelim muhabbetimize. Aynen. Ne çalalım? Bu sefer siz söyleyin. Bu sefer Erdal'ın da sesiyle katkıda bulunduğu Yemen Türküsü'nü dinleyelim. Yemen Türküsü dinledik, Mahi albümünden tam burada ve vokallerde Hakan dedeler, Oğur Sazında ve bu şarkıda yine vokalle Erdal yapıcı, e, Kemençeli Deli Buluta e, konuk olan İrfan Seyhan da söylemiş bu kültüze. Evet. Zaten. evet. E, Erdal ve Hakan bizlerle yeni yakaladıysanız. Ee, üçü zaten biraz bahsettik biraz havada kaldı onu ha, Evet, 2018 evet. yılında o albümü biz yayınlamıştık Hemhal isimli albüm ismi neden Hemhal? Yani üç müzisyenin bir araya gelerek aynı duyguları paylaşmasından dolayı aynı Hemhal ismini koymuştuk zaten Hemhal'in anlamı da şey aynı duyguda buluşmak demek Hı -hı. O anlamda. orada da üçümüzün besteleri var ve bizim konser maratonu da devam ediyor yani en son işte bir eğer reklam yapma şansımız varsa 14, buyurun, buyurun. 14 Mart'ta bir konserimiz var Atakent Kültür Sanat Merkezinde bekleriz ilgili herkesin devam işte konserlere devam Mahi'nin konseri var mı yakında bu arada onda da söyleyeyim. O da doğaçlama Hı -hı. yani onda da bir doğaçlama süreç var işte şu anda tarihi yok ama takip edelim sizi bir şekilde haberimiz olur Aynen tamam süper evet. peki biraz aslında albüm konseptinden adından sanından kapağından konuşalım Mahi ne demek Mahi aslında bir balığın ismi. Okyanustaki bir balık Mahi. Hint okyanusunda yaşayan bir balığın ismi. Albümün kapağı da şöyle bir şey oldu. Ben Mehmet Gürel'i çok sevdiğim bir insan. Değerli bir ağabeyim. Kendisine böyle bir telefon açmıştım. Bir konuşma yapıyorduk falan. Ya dedim ben bir albüm yapıyorum işte. Doğaçlama bir süreç gelişiyor. Dedim işte bir Keşke kapak olsa böyle bir resim olsa öyle bir hayalim var dedim. Nasıl olabilir yani sen bunu yapmak ister misin dedim. Yapmak isterim dedi. Ve ciddi bir emek verdi. Yani kapaktaki resim gibi en az bir yedi sekiz tane daha resim var aslında. İçinden seç dedi. İstiyorsan bana biraz zaman ver yine yapayım falan dedi. Böyle <gülüyor> sağ, olsun. sağ olsun yani çok büyük bir onur benim için <gülüyor> ciddi bir onura oldu yani. Erdal'la bizim albümümüze bu Kesinlikle. bir şans oldu Kesinlikle. diyeyim. O anlamda. Çok teşekkür ediyorum. Senin aracılığınla da Açık Radyo. Sağ Aracılığıyla olsun. da Mehmet abiye sağ olsun. Bir katkı sundu bize. Aslında Ol bir de bunun şey var. Yazı boyutu da var. Kaligrafi Hı -hı. farkındaysan. Mahi yazısı. Hı -hı. O kaligrafiyi de Erhan Olcay yazdı. Ve 622 kere yazmış olduğu Mahi yazısının içinden seçerek yaptı. Ya dolayısıyla işte birçok sanat bu albümle bir araya geldi. Yani kaligrafi, resim, müzik. Ne kadar güzel ama Gestan yani doğaçlama gelişmesinden belkiydi. Çok da güzel tamamlamışlar hepsi birbirleriyle. Aynen, aynen. Hiçbirisi böyle başka bir tarafta durmuyor yani. Emeği geçen herkese biz sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Teşekkürler, kesinlikle. Yani. Peki neden mahi bu arada? Onu yani Neden mahi? Çünkü müzik bir okyanus. Ve biz okyanusun içerisindeki yolcularız. O balık da o yolu simgeliyor aslında. Yani yolumuz çok uzun ve sonsuz. Vallahi e, ne mutlu ki yolunuzu paylaşıyorsunuz bizlerle. Teşekkür evet. Çok sağ olun. E, i̇sterseniz bir parça daha yapalım. Dinleyelim. Yapalım. Dinleyelim. Eee Deli Bulut mu diyelim? Deli Bulut Kemençe. değil. Çok bahsettim. İlk <gülüyor> İrfan Seyhan'ın kemençesinden <gülüyor> de. Deli Bulut dinleyin. Çıkanda, gö çıkan da damerdi vari var mı dur Buut Tu deli bulut da serdi dört yanımızı. Ay bulut deli bulut da serdi dört yanımızı. Ne çetin dur sevdanı. dur sevdalukta alnacak canumu ne çetin dur sevdalukta alnacak canumu ne çetin dur sevdalukta alnacak canumu Deli Bulut dinledik. Deli Bulut. Mahi albümünden. Dört e, tane türkü var evet. albümde. Dördü de aslında Anadolu'nun başka başka yerlerinden. E, Deli Bulut, Artvin, Şafşat Aynen. tarafından. Mesela e, Python geldi dinledik. Bilecik'ten. Bilecik. E, Yolculuk işte. Yolculuk evet. Ve dört e, yani bir anda olmasına rağmen e, albümün dili aslında e, ortak. Yani evet. bu üslüpleri ları bir şekilde e, aynı potada eritebilmişsiniz. E, hmm. Nasıl yaklaştınız bu mev üslup mevzuna? Aslında yani oradaki insanlarla aynı duyguda buluşmaya çalıştık. Onların duygularını hissetmeye çalıştık diyebiliriz. Onlar da öyle bir yaşamışlar ki bize hissettirmişler zaten o duyguları. Yani insan direkt o duyguda kendini bulabiliyor. Yani hem öyle hem de e, şu da var aslında. E, çalarken, söylerken hiç yapaylığa kaçmamaya çalıştık. Hı hı. E, tüm albüm sürecinde olduğu gibi. E, hepsinde kendi hislerimizi vermeye çalıştığımız için aslında e, ortak paydayı tüm e, albümde gösterebildik diye düşünüyorum. Hı hı. Aslında türküler insanı seçiyor bence. Tabii tabii. Öyle bir özelliği var türkülerin. Yani seni seçmediyse o türkü belki onu ifade edemiyorsun. Hı hı. Öyle bir durum da var yani ne güzel. Yani şey e, ya mesela sonuçta yerel e, üslupları taklit etmek de başka bir şey ya taklit etmek veya öyle anlatmaya evet, çalışmak evet. siz bayağı gönlünüzce aslında Kendiniz kendi Aynen. kendinize nasıl çalıyorsanız yani bu, öyle çalmışsınız. Evet bu büyük yani. bir risk aslında. Evet, yani evet. E, bir yöreyi e, o yörede e, yaşamadan o yöreyi bilmeden e, çalmaya çalışmak da bir risk. E, onu öğrenip onu taklit etmek de e, bir risk. Biz, risk, e, biz e, tüm risklerden <gülüyor> kaçınıp aslında. Bir de doğal süreçten uzaklaşıyorsun öyle olduğu zaman. Tabii yani ki. Biz asla öyle bir süreç içerisinde olmadık. Yani kendi dilemizde kendi anladığımız kadarıyla kendi yaşadığımız hissettiğimiz hmm. kadarıyla icra etmeye çalışıyoruz. Ya hatta şöyle söyleyeyim, e, albüm sürecinde bunu düşünmedik bile. Hmm. Yani şimdi farklı farklı yerlerden okuyoruz ama e, bir bütünlük olacak mı diye düşünmedik bile. Ne güzel. Bu yine o o e, muhabbet anının Aynen. Aynen üstünde. Aynen. Kurup aslında üstünde çok da düşünmemek e, aynı yere geliyor aynı yere. Aynen. E, yani zaten o o aslında. kaygıyı düşünmeyince, e, o kaygıyı hissetmeyince. E, İçindekini rahat yansıtabiliyorsun ve demek ki e, tüm albümde e, benzer ortak bir duyguyu yansıtabilmişiz. Elinize Hı. sağlık. Çok teşekkür ederim. Ee, Mahi dijitalde Yayında şu an tüm dijitalde var. E, çok yakın bir süre içerisinde fiziki olarak da baskı aşamasında şu anda Hı -hı. müzik marketlerde olacak. Türkiye'den bütün tabi e, şehirlere ulaşacak. Bir de bunun Avrupa ayağı var. Almanya'dan. Da yayınlanacak albüm. Oradan da bütün Avrupa'da müzikseverlerle buluşacak. Süper. Peki sizleri nereden takip edelim? Bizim sosyal medya hesaplarımızdan evet. takip edebilirler. Yakın zamanda zaten bir lansman konseri Hı -hı. düzenleyeceğiz. Onun duyurusunu da Yaparız sosyal zaten. medyadan. Hı -hı. Bana da haber verin. Tabii tamam. bekleriz. Yani, yok, hani duyurmak için de. Tabii tabii. Şey tabi duyurmak için de izlemek için de bekliyoruz. E, Hakan Dedeler ve Erdal Yapıcı bizlerle birlikte birlikteydi. Hala yani işte neyse <gülüyor> e, Mahi albümünü konuştuk bugün. E, son bir parçayla aslında kapatmaya vaktimiz var. İsterseniz onu da seçelim ve veda ederim sonra. Ne, ne seçelim? Hakan. Ne istersin? Ne? Siz ne arzu ederseniz? E, şöyle bir bakıyorum. E, kuytuyu dinlemedik galiba evet değil dinlemedik. Mı? dinlemedik yine böyle aranızdaki evet. doğaçlama Muhabbetin, muhabbetlerden evet. bir tanesini Aynen. de kapatalım Aynen. bugünün teması oldu genel olarak e, bize katıldığınız için çok teşekkür ederiz bizden aziz davetin için teşekkür ediyoruz e, çok sağ olun. ve lansmanında bu e, birlikteliğin devamında yollarını gözlüyoruz çok teşekkür ederim iyi akşamlar teşekkür çok ederiz evet. kuytu dinleyerek bugün türlüsünü kapatalım kuytu Music müzikler. Hazırlayan ve sunanlar Ahmet Ali Arslan ve Ozan Saroğan.